peygamberimizin günümüzde devam eden mucizeleri var mıdır nelerdir Cenab-ı Hak biz bütün toplumlara peygamber gönderdik buyuruyor hadis-i şeriflerde anlaşıldığına göre 124 binden ziyade peygamber gelmiştir yani her toplumun peygamber gelmiştir bazı toplumlara fazla peygamber gelmiştir bazı toplumlara aynı zamanda birkaç peygamber birden gelmiştir toplumun durumuna göre sosyal yapı değiştiği zaman Toplum cahiliye devrine girdiği zaman yani hakikati kaybettiği zaman nefis planına düştüğü zaman nefsin kuyusunda nefsin girdaplarında boğulmaya başladığı ona cahiliye devri diyoruz Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor. Her peygamber kendi toplumuna ait. Mesela Çamlıca'ya bir peygamber geliyor, İzmit'e ayrı bir peygamber geliyor. Yalnız müstesna peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün kıyamete kadar bütün bir beşeriyete geliyor. Peygamber topluma geldiği zaman Cenab-ı Hak vahiy ile kendisinin peygamber olduğunu bildiriyor, muayen yaşında. Ekseri de 40 yaş civarında. Peygamber topluma gelir, kendisinin peygamber olduğunu söyler. Toplumda der ki ona, sen peygamber sen der bize harikulade ekstra bir şey göster der. İnsanların yapamayacağı bir şey göster der. Peygamber de Allah'ın izniyle o devrin en muhtena olan bir hadisesinin insanlara yapılmayacak harukalade bir hadiseyi gösterir. Kalbinde iman neşvisi olan evet sen peygambersin der. Fakat kalbin nefsaniyetle katılaşmış, zulümle katılaşmış, küfürle katılaşmış olanlar itiraz ederler. İtirazları o peygamberin gösterdiği mucize değildir. Bu o, o mucizeyi tahrif etmektir sihirbaz demektir, kahin demektir vesaire demektir. Peygamber Efendimiz en son peygamber olduğu için daha peygamber gelmeyeceği için peygamberimizin mucizesi kıyamete kadar devam edecektir. 1400 sene evvel gelen bir insan nasıl peygamberimizin mucizini görmek isterse bugünkü insanda görür, yarınki insanda görür, kıyamete kadar, kıyametin infilak anına kadar bütün insanlar görür. Nelerdir peygamberimizin mucizesi? En başta Kur'an-ı Kerim mucizesi edebiyattadır. Biz buna fesat ve belagat diyoruz. Arap toplumunda efendi gelmeden edebiyat inkişaf etti. Edebiyat inkişaf ede geldi, edebiyat zirveleşti, edebiyat fuarları başladı. Nasıl bazı toplumlarda oranın şeyi neyse üstün metavi onun pazarları olur. Mesela Çin'de bir ipek pazarı olur vesaire olur. O zaman Mekke'de de edebiyat fuarları oluyordu. Edebiyat pazarları oluyordu. Yüzlerce şair iştirak ediyor. Hepsi şiirlerini, sanatını döküyorlar. Yüz kişiden yedi kişi seçiliyor. Yedi kişiden bir kişi seçiliyor. Onda yazdığı şiirler Kabe'nin duvarına asılıyordu. Bazı şahıslar şiirle konuşuyorlardı. Yani okuma yazma bilen çok az oldu, belki 30-40 kişi var bilen, bak, bak okuma yazma bilmediği halde hafızalar o kadar inkişaf ettik hep şiir şiirle konuşuyorlardı. Kur'an geldiği zaman edebiyat fuarları bitti, sıfırlandı. Ümrül Kayız'ın kızı geldi, babamın dedi şiirini Kabe'ne indirin dedi, artık Kur'an indi dedi, babamın şiirinin hiçbir edebi kıymeti kalmadı dedi. Kur'an'a itiraz eden, Peygamber Efendimiz'e karşı çıkanlar, nefsani mağlup insanlar, o şairler, küfürde olan şairler gelip birleşelim de birkaç sayfa yazalım, birkaç mısra yazalım, Kur'an'da bir rakabete çıkalım diye kendilerine güvenemediler. Ve bu şekilde aziyetini gösterdiler. Bir musabakaya çıkan bir gayretleri olmadı. Ancak ne yaptılar? Baştan alay edelim dediler arkadan hakaret edelim, arkadan zulmedelim dediler. Hiçbirine de muvaffak olamadılar. Hatta meşhur bir şair, Ruhruz suresinde geçiyor. Bu Kur'an dedi, iki kariye halkından birine inmeliydi. Ya inmeliydi, yahut da Taif'te birisi vardı, ona inmeliydi. Yani Kur'an'ın hak olduğunu kabul etti. Fesatın, belagatın bir kulun yapamayacağını, beceremeyeceğini, kulun üzerinde olduğunu harikoyen kabul etti. Allah'ın iradesinde yanlışlık buldu. Yani demek ki nefis insanı ne kadar bir acayip bir gaflete götürüyor. Cenab-ı Hak da diyor ki bütün beşeriye ta kıyamete kadar gelen bütün insanları diyor ki Kur'an'a karşı çıkan ins ve cin diyor. Üç kişi beş kişi şu kadar fakülte şu kadar ensuz demiyor. Bütün ins ve cin topluluğu diyor. Birleşin diyor. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirin diyor. Gücünüz varsa. Daha da sonra daraltıyor, on tane sure meydana getirin diyor. Daha da daraltıyor, bir sure meydana getirin diyor. Daha da daraltıyor, hiç yoksa bir benzerini yazın diyor. Bunun 1400 küsur sene bir cevabı gelmedi. Kıyamet kadar bunun cevabı yoktur. İşte Kur'an-ı Kerim'in devam eden bir mucizesidir. Ateizmin yaşadığı yerlerde mesela 70 sene bir Rusya'da Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalıştılar. Fakat tutup da bir benzerini yazalım diye bir teşebbüse giremişemediler. Yani bir komünizm idealini dini bir şey gibi saptıralım diye benzer bir yazalım diye öyle bir teşebbüse giremediler. Yani daima insan Kur'an'ın bir mucizi karşısında daima bir az içindedir ve bu aziz kıyamet kadar devam edecektir. İkinci bir husus ilim arkadan geliyor, Kur'an önden gidiyor. Kuran öyle bir vakalar bildiriyor bu 1400 seneler bunun bilinmesi mümkün değildi. Bir kısmı geçen asırdı çıktı, bir kısmı yeni çıktı, bir kısmı daha çıkmadı. Her çıkıştı her ilimin keşfi Kuran kendisini tekrar yeniliyor. Bir mucisin daha bildiriyor. Mesela embriyoloji, insanın meydana nutfe, alaka mudga, lahim izam o ana ana karnındaki safhaları yani bir Lütfe buyuruyor, bir siper, bir alaka buyuruyor, asılı bir şey, bir pıhtı görünümünde. Bir mudga buyuruyor, çiğnenmiş bir et gibi, şekilsiz, izam, kemikler, ondan lahimler, etler sarılıyor, kaslar meydana geliyor. Bugün embriyoloji alimleri şaşırtan bir hadisede, hatta bir Kanadalı embriyoloji alimi, yok diyor, bu diyor, imkan yok, bu diyor, Kur'an'ı diyor, sonradan ilave edilmiştir diyor muhatap diyor ki bu diyor Kur'an'ın ilk nüshası var diyor. Zaten Osman zamanında Radiyallahu zaman yazılmış şeyi var diyor. Nüshası var diyor. Şaşırıyor. Eğer diyor bu diyor varsa diyor ben de Müslümanım diyor. Adam Müslüman oluyor. Bu parmak izi daha yeni bulunan bir şey Kur'an'ın 1400 sene evvel bildiriyor. Ay'ın güneşin hareketleri 16. asırda yok güneş mi dönüyor, ay mı dönüyor, hangisi etrafında dönüyor birbirinin bir kavgası içindeydi. Hatta Galilei 16. asırda dünya dönüyor dediği için mahkeme Engelsiyon Papazlar Mahkemesi idama mahkum etti. Ta Musa kardeşler Abbasi devrinde yerin bir derecelik meridyenini ölçerek 39 bin kilom yüzde iki buçuk yanılmakla ekvatorun kutuları hesapladılar. Cenab-ı Hak ayın Yasin suresinin birkaç yerde daha ayın ve gözü hareketlerini bildiriyor, nasıl bir ekserin etrafında Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, izniyle bir şey yaptığını. Yani daima Kur'an mucizesi devam ediyor, ilim arkadan, Kur'an önden gidiyor. Yine yıldızlar arasında mesafeye yemin olsun buyuruyor. Daha evvel, 1400 sene yıldızlar bir pırıltı olarak, sanki bir yer bir asıl, bir, bir abajur, bir lamba olarak biliniyordu. Diğer bir mucizesi. 1400 sene tarihi fazla bir malumat yoktu. Daha kazılar çıkmamıştı. Ancak efsanevi hikayeler vardı. Ve Kur'an'ın getirdiği tarihi malumatlar bugünkü mer'i tarih ilmini çıkan kazılarla müsabakada halinde devam ediyor. Diğer bir, toplum, huzurlu bir toplum kurabilme. İşte asıl saadet toplumu. İşte dünyada böyle ikinci huzurlu bir toplum var mı? Milletten İslam devri ne kadar bu huzurlu topluma, asıl saadet şeyini yaklaşırsa o kadar toplum huzur buluyor. İşte bir Fatih devrine bak. Bir Hristiyan mimarla Fatih mahkemeye çıkıyor. Notaras, Bizans asili ben diyor Romanın diyor sarpuşunu görmekten önce Müslüman sarını görmeyi tercih ederim diyor. Ben nasıl bir insan inşa etti İslam? Bellası bunlar işte Kur'an'ın peygamberi devam eden açıkar mucizesi. Bunun nın yerine tabii birçok daha mucizesi devam etmektedir.